Açık Gazete <gülüyor> Evet Açık Radyo 94.9'dayız ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var Arife Köse, I Can, Türkiye koordinatörü ve Cenk Levy, Greenpeace Akdeniz'den ve nükleer silahlanma ve yıkıcı sonuçları nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için Uluslararası kampanyanın Örgütlediği özel bir e, uluslararası konferans var ve ertelenmiş bir konferans e, olduğunu da öğreniyoruz. Taksim Hill Oteli'nde, Taksim'de yapılacak Aken'in düzenlediği destekleyen kuruluşlarla birlikte. O konferans için konuşmak üzere burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. E, Arife, istersen sizinle, seninle başlayalım. Tamam Ee, bu aslında mesela yıllardan beri e, Noam Chomsky'nin fevkalade önemli üstünde durduğu iki büyük tehlikeden biri olarak e, yani şey değil küresel iklim değişikliği hep bütün canlılar alemini çok büyük tehdit ediyor ama onunla aynı derecede önemli olan bir de nükleer. E, ...mahvolma tehlikesi var ve bunun üzerinde fazla durulmuyor silahlar, kitle ima silahları. Bu konferansta neler ele alınıyor? Bu konferansta biz e, öncelikle nükleer silahların e, tehlikeleri nükleer silahların... ...neden hayatımızda bir tehdit oluşturduğunu konuşmayı hedefledik. Çünkü nükleer silahlar şöyle bir e, şey artık kafamızda, kamuoyunun kafasında. Onlar bir yerde duruyorlar... Kullanılmıyorlar pa yani patlatılmıyorlar şu anda en son 1945'te Hiroshima'ya Nagasaki'de kullanıldılar. Dolayısıyla onlar böyle bir yerde duruyorlar ama hani günlük hayatımıza hiçbir etkisi yokmuş. Sanki şu anda da böyle bir hani nükleer silahlarla beraber yaşamıyormuşuz gibi devam ediyoruz hayatımıza ama aslında... Patlatılmaları bir yana patladık, patlatıldıklarında zaten Nohom Chomsky'nin de sık sık vurguladığı gibi çok tehlikeli. Yani yok, İnsanlığı yok edecek. Evet, evet. yani Gezegeni ortadan canlılar alemini tabii silip silip geçecek şey. Aynen, aynen öyle çünkü bir nükleer bomba patladığında o nükleer bombanın e, tüm kapasitesiyle ortaya yayılması 10 saniye. Evet Bu kadar kısa bir zamandan bahsediyoruz. 10 saniye içerisinde bir nükleer bomba yayıldığı tüm alandaki bütün canlıları... ...insanlar, hayvanlar, bitkiler, gezegen, yerin altındaki tabakalar ve gökyüzü, atmosfer. At atmosfer... ...kesinlikle bütün bunların hepsini yok etme kapasitesine sahip silahlardan bahsediyoruz. Ama şöyle düşünüyoruz aynı zamanda, bunlar kullanılmıyor nasıl olsa. öyle bir yerde duruyorlar bu silahlar. Dolayısıyla günlük hayatımızda bir etkisi yokmuş gibi hissediyoruz. Ama şunu unutuyoruz, bu nükleer silahlar aynı zamanda test ediliyor... Amerika çöllerde test ediyor, Fransa deniz altında, denizlerin altında test denemeler ediyor, yapılıyor. nükleer denemeler yapılıyor. E, bu nükleer denemelerin yapıldığı yerlerde hala insanlar yaşıyor sonuç olarak. Bir kısmı yasaklandı sanıyorum ama. Yani... Bunu yasaklayan bir anlaşma var ama nükleer silah sahibi devletler olduğu sürece ve nükleer silahlanma ülkelerin güvenlik politikalarında bir yere sahip olduğu sürece testleri istediğiniz kadar yasaklayın. Ülkeler bunu geliştirmeye, bir şekilde test etmeye devam ediyorlar. Çünkü bunlar yani varlar e, ve var oldukları sürece de yenileri geliştiriliyor. Daha ileri teknolojiyle yenileri yapılmaya çalışılıyor. E, bu yüzden de bu testler de devam ediyor Hani e, bugüne kadar. Biz o yüzden e, nükleer silahları dedik ki güvenlik konseptinden, bir savunma aracı konseptinden çıkaralım ve gelin bu nükleer silahların nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini salarda kullanılmaslarda patlatılsalarda bir üste askeri üste var olmaya devam etsellerdi hayatımıza etkilerini maliyetlerini yılda bu silahları korumak için e, yenilemek için kaç para harcandığını mesela şu anda dünyada var olan 19.000 nükle silahları silahın yıllık maliyeti 105 milyar dolar Sadece bu silahları bu üslerde korumak için gereken para bu. Evet, tut, Harcanan tutmanın para. Tutmanın yani olduğu yerde Kesinlikle tutmanın Kesinlikle olduğu maliyeti. yerde tutmanın yıllık maliyeti 105 milyar dolar. Yani boşuna bir ölümcül, öldürücü bir mutasyon demiyor. Kesinlikle. şeyde Mars'tan gelen, uzaydan gelen bir canlı olsaydı böyle bakardı dünyaya diyor evet. işte Chomsky sonuçları. Evet. Fakat ben bir de ufak bir parantez açarak şunu sormak istiyorum. Yani sadece işte devletler arasında bir bütün yıkıma yol açabilecek bir çatışmada kullanılmasının dışında başka bir tehdit daha var. Onu da Oestin sık sık yazıyor. Yazılarında şeyin elinde. Yani kirli radyoaktif silahlar denen yani mesela Pakistan gibi işlemeyen devletlerde artık zor duruma düşmüş olan devletlerin elinde de var. Yani Hindistan ve Pakistan arasında da Herhangi Keşmir başta olmak üzere tabii. son derece tabii. ciddi sonuçlara tabii. yol açabilecek ve bir takım insanların eline geçebilecek tabii. silahlar kesinlikle. var. Bu da çok arttırıyor tabii tehlike durumunu çılgınca arttırıyor değil mi? Bunu da söylememiz Tabii lazım. kesinlikle çünkü bu şundan kaynaklanıyor ama e, nükleer silahların yayılması dediğimiz olay böyle bir şey zaten. Şimdi normalde... Resmi olarak bu işin nasıl işlediğine baktığınızda aslında 1968'de imzalanan nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasıyla dünya zaten nükleer silahsızlanmaya yönelik bir eğilim olduğunu ifade etti. Ama bu anlaşmada 5 ülkeye 1968'e kadar nükleer silah sahibi olan 5 ülkeye nükleer silahlara sahip olmaya devam etme hakkı verdi Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelere. Çin bir de galiba. Çin tabi. Ülkelere şimdi normalde sadece bu beş ülkenin nükleer silah sahibi olma hakkı var bu anlaşmaya göre ama bu ülkeler diğer devletlere nükleer silah satamazlar ve transfer edemezler diğer ülkelerde bulunduramazlar ama şimdi siz 5 ülkeye bu hakkı verdiğinizde diğer ülkelerde bu anlaşmaya taraf olmalarını bu anlaşmayı imzalamış olmalarına rağmen bu silahı geliştirme eğilimine giriyorlar çünkü İşte bugün Ortadoğunun çok güzel bir örneği çok güzel bir şeyi aslında bakıyorsunuz işte İran nükleer silahı geçireceğim diyor İsrail nükleer silahı olduğu söyleniyor. İran e, onu demiyor aslında İran, evet. İran, pardon evet İran'ın İran bunu yapacağı söyleniyor ben evet, yanlış ifade ettim. Tersine yani evet. İran ısrarla benim böyle bir niyetim yok, yok diyor, diyor ve tam da Ortadoğuyu, ...nükleerden arındırılmış... ...bir bölge yapalım diyor. İsrail'in evet. de... ...işine gelmediği için Amerika ve İsrail... ...bunu kabul etmiyorlar. Yani çok... Evet. ...orada da iki yüzlü riyakar bir... Kesinlikle. ...durum var. Real politik var yani. Tabii. Ama bunun etrafına... ...baktığınız zaman dünyada işte... ...bakıyorsunuz Pakistan var, Çin var, Hindistan var. İşte biz nükleer silahı yapıyoruz... ...çünkü şu devletlerin nükleer silahı var... ...diyorlar. İşte onun etrafındakileri... ...yani bu böyle bir zincir şeklinde... ...birbirini besleyen bir süreç şeklinde... ...ilerliyor. Hani... O yüzden dediğiniz gibi bu çok ciddi bir şey tabii. Yani bunların hem kimin eline geçeceğini bilemezsiniz. Kontrolden, Kontrolden çıkması çok mümkün. Meselesi, tabii evet. an meselesi yani. Bir de bu bunun çok... yanında galiba sözünüzü kestim ama NATO'nun şemsiyesi altında da Amerika Birleşik Devletleri tarafından evet. 240 nükleer savaş evet. başlı Belçika, Almanya, evet. İtalya ve Türkiye'de incelik üstünde de tutuluyor Doğru. ve bunların şeyde e, kullanımı da bu ülkelerde de söz sahibi oluyor galiba. Doğru. Cenk Hı. aslında o konuda daha <gülüyor> belki onun Cenk Cenk Biraz da zaten bunu konuşturmadık şu ana kadar. İncirlik <gülüyor> şey konusunda. <gülüyor> Tabi demiş olduğunuz gibi Amerika'nın özellikle e, Türkiye başta olmak üzere pek çok başkanlık ülkesinde e, nükleer silahları var. Bunları yaparken de e, bunu yapmasının sebebi de e, kendisinin güvenlik politikasının bir parçası olaraktan bunu görmesi Esasında Amerika'nın NATO'daki ve bu İncilik ile konuşmuş olduğumuz zaman... ...esasında Amerika'nın bir üst politikası var. Yurt dışında kurmuş olduğu üst politikaları var. ve Bunlara paralel olaraktan da bu politika bir parçası da İncilik. 1950'li yıllarda kurulan bir üstten bahsediyoruz. Bugün 2013'te pek çok krizi geçiren, pek çok değişik siyasi gelişmeye de sahip olan bir süreçten sonra bugüne geliyor... Ve e, incelik tabi biliyorsanız bunların en başta esasında Rusya'ya karşı Sovyetler'deki e, tehdide karşı kurulmuştu. Ama artık soğuk savaşın e, bitiminden sonra ise bu nükleer e, silahların, bombaların bulunmuş olduğu üstlerin hala devam ettiğini ve görevlerini farklı şekillerde e, devam ettirdiğini ve onların görevin devam etmesi için de pek çok farklı artık vasıflar eklendiğini başka bir agenda içerisinde... E, ...kurulduğunu görüyoruz... E, ...enteresan da tabi incelikte şu an... 90'la 60 arasında sayıları tam bilmemekle beraber... ...kimse bilmiyor galiba yani, sayıları... ...açıklanmıyor çünkü... Açıklanmıyor. E, ...bir nükleer bomba var... ...bu bombaların ne zaman nasıl kullanılacağı... ...kime karşı kullanılacağı ise... ...başka bir şaibe konusu... E, Burada tabii önemli olan şey NATO'nun kendi içerisindeki konumu eğer nükleer silahların var olmasının sebebi kendisinin güvenlik politikasının bir parçası olması. Şimdi siz nükleer silahları güveninizin bir parçası olarak görmüş olduğunuz zaman zaten diğer ülkelerin de nükleer silah yapmasına ve bu yarışı esasına destekliyorsunuz. Evet. Evet. Buradaki en büyük sıkıntı nükleer silahların bir güvenlik politikası olarak görülmesin. Halbuki nükleer silahlar sadece bulundukları ülkelere değil. Etrafındaki diğer tüm ülkeler için bir tehdit. Çünkü nükleer silahı ateşlemek de biliyorsunuz bir o kadar tehdit. bunu kararını almak da bir o kadar büyük bir tehlike. E, zaten dünya bunu çok cesaretle yapılabilecek olan bir karar değil. Çok zor bir karar. Bunu dünyada iki kere görebildik, gördük. Maalesef bunu yaşadık. Hiroshima'da ve Nagasaki'de e, 45 yılında... Üç gün arayla değil mi? Üç evet, üç gün arayla, gün arayla, arayla. Yani değil evet. İlk ve son oldu. İlk ve son. İnşallah... Böyle kalır ne diye düşünüyorum. Şey şimdi ilk ve son oldu ama şimdi bakın orada 200 yüz bine yakın insan ilk günlerde, ilk atıldığı günlerden itibaren öldü. Ama dünyada yapılan tüm nükleer denemelerde bugüne kadar olan insan sayısının kaybı ve ilerideki kayıpla 2.4 milyon olacak. Şimdi bir kere biz nükleer denedik, kullanıldığı insanlığa karşı ama nükleer denemelerde de esasında çok fazla sayıda insan hayatını kaybetti Bu ülkeler yapılmış olduğu ülkelerde az gelişmiş ülkeler, yerli insanların yaşamış olduğu ülkeler ve gerçekten insanların bu nükleer denemelere baş kaldıramayacağı olan ülkeler. 2.4 milyon insan ki bu da e, nükleer silahlara karşı doktorların vermiş olduğu bir e, veridir. Bizim verimiz de değil. E, nükleer silahların sadece var olmasının bile ne kadar büyük bir tehlike olduğunu Gözlerine seriyor zaten. Evet iki buçuk milyon insan tamam, tamamen pisi pisinden yani masum insanların yok olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Sırf insanlardan değil aynı zamanda yani, kontemine sayısın... olan topraktan bahsediyoruz. İşlenemeyen topraklardan, Hayvanlar... hayvanlardan, ekoloji, ekolojik sistemden bahsediyoruz. Bunu böyle düşündüğümüz zaman gerçekten çok ama çok ciddi bir yıkımdan Evet. Ee, Peki bir, pardon. bir şeyin. sorum vardı benim, Bir sorum daha vardı daha doğrusu. Ee, nükleersiz bir dünya ve nükleer silahlardan kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu inşa etme konferansının ismi. Eee evet. Ortadoğu'dan bahsediyoruz. Şu anda Ortadoğu'da yani şu anda Ortadoğu'daki nükleer silahların sahibi olan ülkelere baktığımız zaman zannedersem bir tek İsrail ismi geçiyor ve İsrail de bunu şeffaf olarak hiçbir şekilde açıklamıyor. Evet. Diğer bilgileri ulaşabilmek mümkün. Yani bu 19.000 Ee, ...nükleer savaş başlığının aktif olan 1400'ün hangi ülkeler arasında paylaştığını çok net olmasa da görebiliyoruz. Fakat İsrail'in üstü kapalı bir şekilde bunu açıklamaması gibi bir durum var galiba. Evet. E, bu durum nasıl ortaya çıkıyor? Herhangi bir kamuoyu baskısı yapılmıyor mu İsrail'e karşı? Ya da bunların için herhangi bir şekilde açıklamasını sebebiyet verebilecek olan bir anlaşma ya da benzer bir şey yürürlükte yok mu? Benim temel olarak merak Hı -hı. ettiğim şey bu. Bir Hı -hı. de diğer ülkeler yani şu anda bu Arap Bağrı sonrasında Hı -hı. tekrardan... Gelme, inşa edilmeye başlanan bu Ortadoğuda böyle bir tehlikenin varlığından söz edebiliyor muyuz? Nükleer silahların kullanılması gibi bir tehditden Nükleer silahların edinilmesi gibi bir edinilmesi tehdit. Edinilmesi gibi evet. bir tehditten Şimdi İsrail'in durumu şöyle. İsrail bu biraz önce bahsettiğim 1968'de imzalanan ve nükleer silahlar konusundaki tek bağlayıcı anlaşma olan... Evet. ...nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına taraf olan bir ülke değil. Bu anlaşmaya taraf olmadığınızda elinizdeki nükleer silahları açıklamak... Gibi bir yükümlülüğünüzde evet. uluslararası hukuka göre yok. Dolayısıyla İsrail bunu açıklamak onu onu bunu açıklamaya iten uluslararası hukuki bir yaptırım şu anda yok. yok. Evet. evet. Kaldı ki olsa bile Türkiye'nin durumunu düşünün. Biz Türkiye'de İncil'lik üstünde 60'ta 90 arasında nükleer silah olduğunu söylüyoruz. Türkiye bu bahsettiğim anlaşmaya taraf Amerika'da bu bahsettiğim anlaşmaya taraf. Amerika'nın Türkiye'ye bu silahları vermesi ve Türkiye'nin üste bu silahları bulundurması normalde yasak anlaşma ihlali. Aslında hmm. ama varlar ve Türkiye ve Amerika'da bunu açıklamıyor yani resmi hiçbir kaynaktan bunu öğrenemezsiniz ancak işte yazışmalardan Wikileaks belgelerinde ortaya çıkan şeylerden bilgilerden falan bunu hani şey yapabiliyorsunuz öğrenebiliyorsunuz hmm. ama onun dışında resmi bir şey yok şimdi İsrail'de İsrail anlaşmaya taraf bile değil dolayısıyla hiç böyle bir Hukuk böyle bir yükümlülüğü yok. E, Orta Doğu'daki durumdaki tabii temel tartışma biliyorsunuz güvenlik meselesi. İsrail kendisine yönelik ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu iddia ediyor ve buna göre de kendi silahlanma politikasını geliştiriyor. Ve tabii İsrail çok e, şey bir ülke e, kendisini sürekli inanılmaz bir tehdit altında hisseden ve bu tehdit altında olma argümanını bütün askeri ve güvenlik politikalarında kullanan evet yani bütün yaptığı her tür saldırganlığı ya da silahlanma faaliyetini ben tehdit altındayım argümanıyla meşrulaştıran Bir ülkeden bahsediyoruz. Ama elindeki nükleer silahları da ıı, açıklamamak bu tehditin içine girebiliyor mu? Yani böyle bir tehdit var bu sebepten ötürü açıklamıyor gibi şimdi bir şey var de, yoksa arkada bir art niyet mi var? Ben bu art şimdi bir art niyetten ediyorum. çok belki de İsrail'in en büyük savunma politikası gerçekten bir şeyin var olup var olmaması üzerinden kaynaklanıyor. Evet. Bir şeyin evet. var olmaması esasında en azından net olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bu daha büyük bir tehdit olarak algılanıyor. Çünkü silah envanterini açıkladığınız zaman ona karşı alınabilecek olan savunma sistemlerinin neler olabileceği de aşağı yukarı zaten birebir bir denge sistemi kuruluyor. İsrail belki de bu dengenin ne olduğunu ortaya çıkartmamak evet. amacıyla hı hı. elindeki silah envanterini zaten açıklamıyor. Şimdi biraz tabii bunu, bu silah envanterine bakmış olduğumuz zaman güncel bir konu da esasında patriotlar. Bu da Türkiye'de bulunan evet. ve İshal'de bulunan e, evet. füze savunma sistemleri. Bunu da esasında onların bir parçası olaraktan e, görüp onları algılamak lazım. E, çünkü buradaki her şey daha çok insanları bir korkutmak. Daha doğrusu gücünüzün ne olduğunu belli etmemek. iki gelse o yıkımı ne olacağını insanlara hissettirmemek üzerinden kuruluyor. Burada ilginç de bir yani çok önemli bir paradoks var gibi geliyor bana. O da şey yani... Orta Doğu'nun tamamen güvenliğini sağlayacak bir nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge anlaşma yapalım diyen en çok ıı, tehdit altında o yani en büyük tehdidin geldiği söylenen İran aslında. Evet. Ve İran'ın Birleşmiş Milletler denetiminde bir toplantı önerisi yani Birleşmiş Tabii. Milletler toplanıp bunu karara bağlayacaktı ve Sadece Amerika Birleşik Devletleri bildiğim kadarıyla İsrail bir de Palau gibi Marshall Adaları Marshall gibi bir takım adını bile duymadığımız haritada da kimsenin gösteremeyeceği uydu tipi devlet benzeri yani antiteler dışında kimse karşı çıkmadı. Ama onların vetosu o. Amerika'nın ve veto gibi bir hakkı olduğu için kimsel bile kalsanız öldürmüş oluyorsunuz. Bu tarz bir toplantıyı Birleşmiş Milletler yapamıyor Tabii. ve bütün hayatımızda <gülüyor> korkunç bir tehlike altında kalmaya devam böyle ediyor. Böyle bir durum var. Yani. Çok enteresan ki Marshall'da biliyorsunuz dünyada en fazla nükleer denemelerin yapılmış olduğu <gülüyor> evet. adalardan bir tanesi. Evet. Hatta 1985 yılında Marshall Adaları'nın bir alanında bir tane adadaki insanlar yaşayanlar Greenpeace'e başvuruyorlar. Ve adalarının boşaltılmasını istiyorlar. Çünkü adalarda yapılan denemelerden dolayı radyo o bölgenin aktivite. artık radyoaklılıklarının artığı ve kontamini olduğunu söylüyorlar. Ve gerçekten aynı Marşal Adaları bugün 2012 yılında, geçen sene özellikle İran'a karşı olan nükleer silah anlaşmasına vetoyu veren ülke e, durumuna geliyor. Şimdi İsrail'in güvenlik konusuna baktığımızda esasında o bölgedeki... E, En önemli sorun güvenlik ama orada güvenlik anlaşmaları esasında var. i̇srail Mısırlı olan, i̇srail mısır Ürdünlü olan, belki de İsrail-Mısır-Ürdün ve Türkiye'nin de içinde almış olduğu bir güvenlik anlaşmaları var. Oradaki tehditin belki de en güzel bertaraf edilme yöntemi esasında karşılıklı olarak imzalanacak olan güvenlik anlaşmaları. Bunun biz e, bir kısmını... E, Güney Amerika'da gördük. Güney Amerika'da bunlar yaşandı. Ortak bir güven ortamı, ortak güvenlik anlaşmaları olduğu zaman o tehdidin seviyesi düşmeye Düşüyor, başlıyor. Evet. Ve bunların da umarım ki artık Ortadoğu'da da artık tehditten çok barışın konuşulduğu, birbirleri ortak iş yapabilen, ortak düşüncenin hakim olduğu bir algıyla beraber bu ilerlemeye başlar. Peki ben bir de eee Yani azalan zaman içinde programı yani konferansın içinde neler konuşulacak, kimler ne gibi oldukça kapsamlı bir uluslararası evet, toplantı evet, çünkü biraz evet. o konuda... Tırnak içinde teknik bilgi verebilir misin? Bir de Ayken Hareketi'nin nasıl bir e, yapıya sahip olduğundan Oldu. çünkü oldukça geniş ve dünya genelinden epey fazla evet. organizasyonun bir araya geldi bir şemsiye evet. galiba. Evet e, Ayken'le başlayayım o zaman ben önce. E, Ayken yani nükleer silahların tamamen yasaklanması için uluslararası kampanya tam ismimiz bu. 2007'de dünyada e, faaliyetine başladı. 2012 yılının Mart ayında da Türkiye'deki çalışmalara başladı. Nabaş'lık Ortadoğu ofisiyle birlikte Ortadoğu'da Mısır, Bahreyn, e, İsrail e, ve İran'da e, arkadaşlarımız var. Onlar da bu konferansa gelecekler. Evet. Kendi ülkelerinde nükleer silahsızlanma konusundaki faaliyetlerini e, anlatacaklar. Özellikle İsrail'den gelen Sharon'un Sharon, Sharon Dolevin İsrail'de onlar gerçekten nükleer silahsızlanma konusunda hükümete karşı çeşitli etkinlikler, eylemler düzenlediler. Onları onlardan bahsedecekler. Keza İran'dan Leyla E, geliyor. Onların İran'da bir barış müzeleri var. Barış müzelerinde yine bu tür faaliyetler yürütüyorlar. O, onlardan bahsedecekler. Mısır zaten müthiş bir e, sürekli bir hareket içinde olan bir toplum e, bir süreden beri. E, dolayısıyla orada nükleer silahsızlanma yeni Orta Doğu kurulurken barışın konuşulduğu bir Orta Doğu yaratmak istiyoruz şiarıyla orada faaliyetlerine devam ediyor arkadaşlarımız. E, Alke'nin hedefi Alke'nin amacı nükleer silahları tamamen yasaklayan Tıpkı mayınları ve misket bombalarını yasaklayan anlaşmalar olduğu gibi, nükleer silahları hiçbir devlete sahip olma ayrıcalığı tanımadan tamamen yasaklayan, kullanılması, transferi, testlerin yapılması bunların hepsini evet. yasaklayan bir anlaşma imzalanması Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Anlaşmalar çözüm müdür? Nihai olarak çözüm tabii ki değildir. Ama gayrimeşru ilan etmek, uluslararası hukukta, Bunu yasa dışı ilan etmek, yayılmasını önlemek açısından ve kullanımını sahip olunmasını önlemek açısından işlevsel bir e, yöntem olduğunu düşünüyoruz. Ve sonraki anlaşmıyor. hedefte bunları imha etmenin kaydı. Tabii kesinlikle bunların güvenli bir şekilde belirlenen bir takvim içerisinde yani şu tarihe <gülüyor> kadar diye adı konularak evet. bu silahların imha edilmesi güvenli bir şekilde ve bundan sonra hiçbir devletin hiçbir şekilde nükleer silah üretmemesi, kullanmaması için. Testini yapmaması tamamen bu, bu, bunun bırakılması. Ee, dolayısıyla bir de ben burada bir kısaca şeyden bahsetmek istiyorum. Dünyada bu, yani bu yıl gerçekleşecek önemli bir gelişme daha var nükleer silahsızlanma konusunda. Bu bizim açımızdan önemli bir şey. Umarım herkes için çok faydalı olur. Ee, geçen sene yapılan nükleer silahların yayılması önlenmesi anlaşmasının e, gözden geçirme hazırlık toplantısında Norveç'in e, başı, Norveç'in başını çektiği 16 devlet... Bütün ülkelere bir çağrı yaptı. Dedi ki gelin nükleer silahların insanlık açısından, çevre açısından, gezegen açısından nasıl bir tehdit oluşturduğunu konuşalım. Bu yıl 4-5 Mart'ta, 4-5 Mart 2013'te Osto'da bir konferans olacak. Ee, Norveç bu konferansın davetini bütün ülkelere gönderli Türkiye'ye de geldi bu davetiye. Henüz yanıtını almadık. Umarız katılacaklar. Ee, dolayısıyla 4-5 Mart'ta, 4-5 Mart 2013'te bütün devletler Oslo'da bir araya gelecekler Norveç'te ve nükleer silahları nasıl bir tehdit oluşturduğunu e, konuşacaklar. Bunun biz nükleer silahsızlanma yönünde olumlu bir adım olduğunu, iyi bir adım olduğunu e, düşünüyoruz. Umarız bu bahsettiğimiz anlaşmaya giden bir sürecin de e, başlangıcı olmuş olur. Konferans hakkında çok kısaca evet, yani, son bir bilgi verirsem eğer ben bir şey de söyleyeyim. yani buyurun. Biraz önce sözünü ettin e, Leyla Muin mesela İran'dan evet. katılıyor ya da e, ve E, aynı gün ilk açılış toplantısında konuşacak olanlardan biri de Sharon Dolay, Dolay. İsrail Silahsızlanma evet. Hareketi'nden bu bu gibi e, aktivistlerin oralardan gelip konuşuyor olması çok önemli. Kesinlikle. Çünkü bu konuları hep devletler arasındaymış gibi düşünüyoruz. Devletler evet. konuşuyormuş gibi. Halbuki biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi nükleer silah dediğiniz şey kullanıldığıyla test edildiğinde insanları, bizi, <gülüyor> hani biziz muhatabı aslında bütün bu konuların bizim söyleyeceklerimiz çok önemli olmalı, dikkate alınmalı Bu yüzden de sesimizi duyurabilecek her türlü platform çok önemli e, bence bu tür girişimlerde. Biz e, sizin de demin söylediğiniz gibi önce bir nükleer silahları konuşarak başlayacağız. İlk gündemimizin ismi nükleer silahların insani ve çevresel etkileri yarattıkları etkiler. bunda e, Bu bahsettiğim Oslo sürecini anlatacak konuşmalarımız olacak. Avrupa'dan konuşmacılarımız geliyor. E, Orta Doğu'dan, İsrail'den, İran'dan, e, Mısır'dan, Bahreyn'den e, konuşmacılarımız geliyor. Olacak. Greenpeace'den, e, Türkiye'den Greenpeace'den hilal atıcı ilk, yine ilk gündemin konuşmacılarından bir tanesi. Daha sonra NATO'nun nükleer politikası ve Ortadoğu'nun e, Ortadoğuya komşu ülkelerin bölgedeki rolünü konuşacağız. Burada tabii ki NATO'nun e, biraz önce bahsettiğimiz nükleer şemsiyesi, nükleer güvenlik politikası bu ne ifade ediyor? E, Türkiye burada nerede duruyor? İncirlik üstündeki nükleer bombalar Türkiye'nin... Buradaki politikaları e, silahlanma sadece nükleer değil. Hani patriotlar, füze kalkanı bütün bunlar hepsi bir silahlanma politikasının parçası çünkü. Evet o konuda kimler konuşacak? Bunları konuşacağız. Bu konuda Süzü Snyder var. Süzü Snyder Hollandalı. Hı. Çok aslında şu dönem çok isabet oldu. Çünkü <gülüyor> bu patriotların şeyleri e, oradan geliyor biliyorsunuz. Evet. Bataryaları sanırım Hollanda'dan e, geliyor. Süzü gelecek. Bir başka Hollandalı de zaten futbolcu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet bir Snyder'da nükleer silahsızlanma aktivisti kendisi Avrupa'da NATO karşılığı kampanyanın e, yürüten kişilerden bir tanesi dolayısıyla oradaki NATO karşılığı kampanyaları faaliyetleri anlatacak bize e, ikinci konuşmacımız oradaki Arif Ali Cang'ı kendisi İncil'lik üstüne dava açan İncil'lik üstünün gizli kararname ile Amerika'nın kullanılmasına kullanımına verilmesine karşı dava açan avukattı bize bu gizli kararname süreçlerini Amerika'ya nasıl verildi nasıl kullanılıyor bütün bunlardan e, bahsedilecek. Yeşiller Solgi, ve Sol geleceğinde eş sözcüsü, sözcüsü aynı zamanda evet. kendisi Selim Bölme gelecek Selim Bölme İncirlik Üssü kitabının yazarı e, Kendisi Dolayısıyla bu NATO Türkiye ilişkileri İncilik Üssü'nün buradaki yeri Konusunda e, uzman bir araştırmacı Ve yazar kendisi de e, Aramızda olacak bize bütün bu e, Süreci bunun arkasında yatan mantığı NATO'nun arkasında yatan Mantığı anlatacak Gazeteci yazar Mete Çubukçu aramızda olacak Yine bu NATO politikası İşte bütün bu NATO'nun nükleer şemsiyesi Türkiye'nin yaptıkları ve bunun Ortadoğu'ya kendisi Ortadoğu'yu çok yakından evet, izleyen, izleyen, çok yakından bilen bir gazeteci Ortadoğu'ya etkisini anlatacak. E Şenol Karakaşal'ın aramızda olacak. O da Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu'ndan. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu 2003'ten bu yana İncirlik üssü konusunda kampanya yürüten bir bir şey bir kampanya ee, bize o süreçleri anlatacak kendisi ve son olarak da e, üçüncü gündemde nükleersiz bir ortağu inşa etmek mümkün mü bizim rolümüz nedir L bitireceğiz toplantımızı Çünkü nükleersiz bir orta doğu herkese güzel bir rüya gibi geliyor olsa ne güzel olur dediğimiz ama hani sanki çok da mümkün değilmiş gibi düşündüğümüz bir rüya gibi evet, ana, ana meselemiz de bu zaten evet. öyle rüya gibi görünen şeyleri gerçekleşmesi gerçeğe. için o, mücadele etmek uğraşmak da bizim işimiz diyorsunuz. kesinlikle i̇şte biz de tam da zaten bunu konuşacağız bunu nasıl gerçeğe döndürebiliriz çevirebiliriz Devletlere mi sadece bırakmalıyız yoksa biz bizim rolümüz nedir burada e, diye konuşacağız. Burada Şaron Dolev olacak yine İsrail Silahsızlanma Hareketi'nden. İsrail'deki nükleer silahsızlanma kampanyasını anlatacak. Ahmet Zadar'ımızda olacak. Kendisi IPPNW nükleer silahlanmaya karşı doktorların Mısır'daki temsilcisi. Aynı zamanda bu devrim hareketine de e, Tahrir Meydanı'nda aktif olarak katılan isimlerden bir tanesi. Bize hem hareket içinde bu konuya ilişkin tartışmaları. Çünkü Mısır'da İran'la birlikte nükleersiz Ortadoğunun başına çeken ülkelerden bir tanesi. Evet. E, aramızda olacak. Nasar Burdestani olacak. Alken Bahreyn. O da Körfez ülkelerinde nükleer silahlanma ya da silahsızlanma ilişkin çalışmaları anlatacak. Ümit Şahin olacak. Yine küresel BAK'tan, Küresel Barış ve Dağıt Koalisyonu'ndan ve aynı zamanda Yeşiller ve Sol Gelecek Parti Meclisi e, üyesi kendisi. E, o da yine Orta ilişkin kampanya yürüten Kresel BAK'ın bu konudaki şeylerini anlatacak. Bir de e, tabii bütün şeyde ben olacağım. Cenk'le birlikte. <gülüyor> evet. Evet, <çok gülüyor> evet, genel olarak böyle bir hani, nükleer silahların etkileriyle başlayıp nükleersiz Orta Doğu'yla biten bir toplantısı olacak. 26 Ocak, Cumartesi, Ocak. Günü. Cumartesi günü saat 11'de. Taksim Hil Otel'de başlayacak. Herkese açık, açık, ücretsiz. Dolayısıyla herkesi e, bekleriz toplantımıza. Evet, bu arada ufak bir ilave de bulunayım. Ümit Şahin aynı zamanda bu temsillerinin yanı sıra Açık Radyoza'da. Evet, <gülüyor> evet, doğru. <gülüyor> açık Yeşil evet, programını. Evet. E, yapan arkadaşlarımızdan evet. ufak bir eklemede ben yapayım Ümit Şahin'in de yakın zamanda yaptığı bir proje vardı bu konuyla da bağlantı hı -hı, olarak nükleersiz.org sitesi de evet. geçtiğimiz haftalarda yayına başladı bu konuyla da alakalı detaylı bilgileri nükleersiz.org sitesinden bulabilirsiniz Bulabilir. evet. evet o zaman çok teşekkür ederiz Arife Köse ve Cenk Levy bizimle Biz bunu ederiz. paylaştığınız için Açık Gazete